Türkçe Peri Masalları MOLİ VE DEV Evvel zaman içinde eşi ve kızıyla yaşayan bir çiftçi varmış. Çiftçi fakirmiş ve ailesini geçindirme konusunda hep endişeliymiş. Bir gece... Yarına hiç yiyecek kaldı mı? Aa, hayır, ama merak etme. Birkaç parça balkabağı kabağı saklamıştım. Şöyle güzel bir çorba yaparım. Büyüyen bir kızımız var. Besine ihtiyacı var. Böyle devam edersek zavallı çocuğum aç kalacak. Ne yapmalıyım? Biraz daha fazla para kazanabilseydim. Ah. Çiftçinin kızı Molly, anne ve babasının konuşmalarını duymuş. Babasına yardım etmeyi çok istiyormuş. Böylece biraz böğürtlen toplamak için ormanın derinliklerine gitmeye karar vermiş. Birazını satabilir, birazını da evde yiyebilirlermiş. Ailesi uykuya dalınca sessizce çıkmış ve ormana doğru yola koyulmuş. Bütün gün hiç durmadan yürümüş ve sonunda güneş batmadan hemen önce olgun, güzel böğürtlenler ve başka birçok meyvenin bulunduğu bir ağaçlık görmüş. Şuna bakın, bu ağaçlık çok güzel. Buradan alacağım meyveleri sattığım zaman çok para kazanabilirim. Ama bir dakika... Molly ağaçlığın yanında büyük bir kulübe fark etmiş. Bu ev normal insan evinden çok çok daha büyükmüş. Aaa! Büyüklüğüne bakılırsa bu bir dev kulübesine benziyor. Ama meyveleri almalıyım. Molly devam etmiş ve kapıyı sert bir şekilde çalmış. Kapıyı devin eşi açmış. Kim var orada? Buradayım efendim. Oh, şuna bakın. Devin eşi iyi biriymiş. Molly'i içeri almış. Ve hikayesini dinlemiş. Peki. istersen biraz meyve alabilirsin. Ama... Çabuk gitmelisin. Teşekkür ederim efendim. Anne! O çok aç görünüyor. Ona biraz yemek ver. Ya baban geri dönerse? İnsanlardan nefret ettiğini biliyorsun. Ama anne! Gerçekten çok aç görünüyor. Benim yaşlarım da olmalı ve... Pekala. Lütfen. Bunu ye ama çabuk bitir. Çünkü kocam insanlardan hiç hoşlanmaz. Hem de hiç. Molly memnuniyetle yemiş. Ama yemeye başlar başlamaz dev evine dönmüş. Burada insan kokusu alıyorum. O daha kızımızın yaşında küçük bir çocuk. Bırak gitsin. Evet baba. Lütfen. Dev o anda bir oyun düşünmüş. Sen öyle istiyorsan tatlım, lütfen burada rahatına bak. Hatta çok geç oldu. Bu gece burada uyu. Evine sabah dönersin. Orman tehlikeli bir yer... Seninle beraber odanda uyuyabilir değil mi? Evet baba. Teşekkür ederim. Ve işte sana küçük bir hediye. Kızımda altın olanından var. Ama şu anda altından başka bir tane olmadığı için lütfen bunu tak. Devin eşi ve kızı çok mutlu olmuş. Ama Molly, devin ani iyiliğine inanmayacak kadar akıllı biriymiş. Devin kızı uyuduğu zaman, Molly uyanmış. Büyük yastıklardan birini battaniyesinin altına sokmuş. Ardından da devin kızının altından kolyesini kendi üzerine alıp, çiçekten olanı da devin kızının üzerine bırakmış. Kısa bir süre sonra dev gelmiş. Hangisinin kendi kızı, hangisinin Molly olduğunu anlayamamış. Etrafı koklarken... Çiçekli kolye yüzünden kendi kızının mole olduğunu düşünerek ona vurmuş ve sert bir şekilde onu sarsmış. Kızı hemen uyanmış. Baba. Ne? Sen misin? Kolyeleri değiştirdin mi? Baba, bize yalan mı söyledin? Ona iyi davranacağını sanmıştım. Ne kadar kötüsün? Yo, hayır tatlım. <gülüyor> Dev, öfkeli kızını yatıştırmakla meşgul olurken, Molly'e çok kötü bir bakış atmış ve Molly de ağaçlığa doğru kaçmaya başlamış. Hızlı koşmuş, iyice uzaklaşmış, bütün gece koşmuş. Sonunda yıkılmış ve asma bir köprüye gelmiş. Ağaçta ucunda tahta olan bir ip asılıymış. Molly tabii ki çok hafif ve çelikmiş. Bu nedenle de ipi tutmuş ve diğer tarafa sallanmış. Kendini bir krallıkta bulmuş. Birkaç kişiyle konuştuktan sonra devin bu krallıkta yaşayanlara sorun yarattığını öğrenmiş. Onlar da devin gelişini engellemek için asma köprüyü yıkmışlar. Devin iple karşıya geçemeyecek kadar ağır olduğunu biliyorlarmış. Molly ülkenin kralıyla görüşmeyi talep etmiş. oo yani devi oyuna mı getirdin? Evet majesteleri. Ama artık evime dönmeliyim. Devi buradan kalıcı olarak uzak tutmanın tek bir yolu var. O da tüm gücün aldığı kılıcını ele geçirmeyi gerektiriyor. Yoksa dev bizi yakalamadan ormandan geçip ailene ulaşmak gerçekten imkansız. Majesteleri, lütfen denememe izin verin. Sen mi deneyeceksin? Aileme dönebilmek için ne gerekirse yaparım. İlkinde onu atlatmayı başardım. Yine yapabilirim. Sana söz veriyorum. Eğer kılıcını getirebilirsen, sen ve ailen bir daha asla açlık çekmeyeceksiniz. Teşekkür ederim majesteleri. Bana devinkinin aynısı sahte bir kılıç yaptırın. Mali yola koyulmuş. Güneş batıncaya ve devin evindeki bütün ışıklar sönünceye dek beklemiş. Ardından gizlice devin odasına girmiş. Yatağının üzerinde asılı duran kılıcı dikkatle indirmiş ve yerine sahtesini koymuş. Ardından pencereye gelip kılıcı dışarıda bekleyen kralın askerlerini atmış. Kılıç yere çarpınca dev uyanmış ve Molly'yi yakalamış. Sen beni yine atlatabileceğini sanıyordun değil mi? Bu ne cüret? Evet, seni bir kez atlattım. Değil mi? Bu sefer olmaz. Çünkü seni cezalandıracağım. <gülüyor> nasıl? Beni nasıl cezalandıracağını bilmediğinden eminim. Sayden mi? Madem bu kadar akıllı olduğunu düşünüyorsun, söyle bana, senin yerinde olsaydım beni nasıl cezalandırırdın? Seni mutfağa götürürdüm. Seni bir iğne, bir iplik, bir köpek, bir kedi ve bir makasla kocaman bir çuvalın içine atardım. Sonra seni bir çiviye asar, en sağlam sopayı bulmak için ormana giderdim. Ardından çuvalı sopaya bağlar ve onu toprakta sürüklerdim. Ah, çok can yakardı. Mükemmel bir ceza değil mi? <gülüyor> çok güzel. Öyleyse yapalım. Dev çuvalı çiviye asmış ve bir dal kesmek için ormana gitmiş. Köpek, kedi ve moli çuvalın içinde çok fazla ses çıkarmış. Ve çuvalı o kadar fazla sallamışlar ki mutfaktaki kencere ve tavalar düşmüş. Devin eşi uyanmış. Mutfağa gidince sallanan çuvalı görmüş. Kim var orada? Bizi buraya kocan getirdi. Keşke büyüyü bizim gibi görebilseydin. <gülüyor> Ama kocam bunu görmek istemedi. Ne görebiliyorsun? <gülüyor> Lütfen söyle hangi büyüyü görüyorsun? <gülüyor> Sana yalvarıyorum söyle. Bunun için çuvalın içine gelmelisin. Elbette geliyorum. Devin eşi o kadar merak etmiş ki, içerideki yaratığın gördüğü büyüyü görmek için her şeyi yaparmış. Molly makası almış ve çubalı kesmiş. Devin eşi içeri girince, Molly iğneyi ve ipliği hızlıca kullanarak, kesiyi hızla dikmiş ama küçük bir delik bırakmış. Hanımefendi, geçen defa bana iyi davrandınız ama kocanız çok kötü. İnsanlara sorun yaratmayı seviyor. Bana ne yaptığını kendiniz görün. Molly koşarak uzaklaşmış. Dev eve dönünce çuvalı sopanın ucuna bağlamış ve sürüklemeye çalışmış. Devin eşi, çuvaldaki delikten her şeyi görmüş. Hey insan! ''Sana beni atlatmanın ne demek olduğunu göstereceğim. İnsanlardan nefret ediyorum ve eşim uyanmadan önce seni buradan götürüp acı çektireceğim.'' <gülüyor> Devin eşi çuvalı makasla kesmiş ve ayaklarını sabitleyip durmuş. Dev çuvalı sürüklemeye çalışırken bir terslik olduğunu anlamış. Dönüp baktığında öfkeyle duran eşini görmüş. Sen bir daha hiçbir insana zarar vermeyeceğine söz vermiştin. Ama o kılıcımı almaya çalıştı. Böylece bir daha insanlara zarar veremezsin. Bunu hak ettin. O kılıcı şimdi kendim atacağım. Hayatım! Sadece şaka yapıyordum. Devin eşi kılıcı fırlatıp atmış. Ama tabii ki Molly'nin gerçek kılıcı aldığını bilmiyorlarmış. Kral o kadar memnun olmuş ki, Molly'nin ailesinin krallığa getirilmesini sağlamış ve ürün yetiştirmeleri için büyük bir tarla vermiş. Molly ve ailesi bir daha hiç aç kalmamış. Molly cesur, daima uyanık ve akıllıymış. Dev onu tehdit ettiğinde bile geri adım atmamış. Ve sonunda onun başına da iyi şeyler gelmiş.